diye giriliyor değil mi? Evet evet, evet. Evet evet evet diye böyle. Öyle girmesi lazım. Yani biliyorsun bu program ne? Bu program Metal 101. Evet Metal 101 yani metal camiasını konuşulduğu değil burada konuşulanları burada... metal camiasını şekil aldı Evet, evet. Aynen. tamamıyla böyle. Bir podcast'te yeniden herkes hoş geldi. Alkış kıyamet mi? Alkış kıyamet şu an insanlar kendi kendilerine yapıyorlar onları duyuyoruz. Alkış, alkış videolarınızı çekip Twitter'dan. <gülüyor> Biz hadsas, <atarsız>, Twitter'da kalırsak <gülüyor> ikimiz ikimiz. Ama abi abes yerde atmayın, banyo yerim. <gülüyor> Alkıştayken de gerçek alkıştan bahsediyoruz. Klip, klip, klip. Başka alkış tutmayın, vallahi olmaz ya. Yani. Evet, şimdi bu videoda da, ay bu videoda diyorum ya, aklımın videolarda kaldı. Videoda... Bu podcast'te ne yapıyoruz? Nasınlardan düşüyorum? Evet, sen nasınlardan düşüyorsun? Burada kimse göremiyor. Keşke burada olsaydınız da. Şuan an yerde yuvarlanmasını. <gülüyor> <gülüyor> evet, devam. Evet, bu podcast'te biz bir tane film izleyip geldik. Ama aslında filmi izlememize çok gerek var mıydı? Bazı şeyler açısından vardı. Bazı bir evet, e, evet. işte böyle deyip, iyice deep learning için. ilginç şeyleri, ilginç şeyleri not edebilmemiz var. için vardı. Metal tarihi ve metal kültüründen bahsedeceğiz bu gün. İşte bu metal nasıl çıktı? Heavy metal nasıl başladı? Hı -hı. İşte nereden geldi bu adam var? Niye bu adamlar? kadın gibi giyiniyor bazıları. <gülüyor> bazıları neden çok erkek gibi giyiniyor? Evet, bazıları ya. da neden böyle çok erkek gibi? F bu tip soruların cevabını bu videoda vereceğiz. Veriyoruz değil Kesin yani. Tabi tabi <gülüyor> <da> veriyoruz. <gülüyor> ya bebeleri biz daha alalım. Artık... Gerçek metalciler... <gülüyor> evet, gerçek <gülüyor> metalciler geldi yani. Metalin Ondan... sahibi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Diyebilir miyiz yani? Diyebiliriz ya. O yüzden biz seyrettiğimiz film ne? Onu da söyleyelim. Bir metalcinin yolculuğu. Headbang. Headbang vs Journey. Aynen öyle. Sam Dunn aramak isterseniz yani arayanlar olur belki. Sem D-U-N-N. O antropolog mu? Antropolog evet. İsmi o. Sam Dunn. Bu filmi çekiyor. Kendisi antropolog. İşte metal çocukluğundan biri metalci. Flight 666'yı da evet Flight 666'yı da o çekti. Ama bu, bundan sonra oluyor galiba. Öyle değil. <gülüyor> çünkü bu, bu, yeni, bu, bu filmde tanışıyor onlarla falan. Evet. Hatta şeyde çok heyecanlanıyor evet, ya. Evet. Bruce Dickinson'ın no Aynen öyle. Şimdi bu adam ne yapıyor? Bu adam çocukluğundan beri metalci. İşte bu yüzden antropolog yani aslında bu yüzden olmuş hemen, hemen. Ha, ya, üniversitede okuyacak kendine böyle en yakın şey, metale bunu görmüş gibi evet, bir durum antropoloji görmüş. Evet aynen antropoloji okuyayım da işte metallik bir iyice özümseyeyim diye, hmm. araştırayım diye okumuş. Ondan sonra da şimdi de işte belgeselini çekmiş, metal tarihi falan filan. Şimdi de eski yine belgesel. Tabii tabii bayağı eski canım. Yani bunu izleyen vardık? İşte. Evet. Bunu yani daha önce izlemişsinizdir. Bu e, DVD'si verildi bazı şeylerle böyle biliyorum. Dergilerle verildi ha, verildi çok de çok fazla eski evet. zamanında. Ondan sonra bu belgeseli çekmiş. Ne yapıyor? En eski metalcilerle konuşuyor. O, en eski metal grubu. Aynen. İşin sosyolojisini, o her şeyine bakıyor Evet, yani. kültürünü işte içeğikte yani gore kısmını, yani vahşet Hı -hı. kısmını, ölüm işte neler var yani. Aynen. Ondan sonra işte gender yani cinsiyetle alakalı kısımlarını hepsine değiniyor. Hı -hı. Şimdi biz de bunları bu film ışığında değerlendireceğiz. Bunlardan bahsedeceğiz. Bu filmin e neyi konuurduğunu film de anlatacağız. Rahmetli filmleri de yani çok izliyor. Evet yani kendi kafamızdan da bunları kendi bildiklerimizi dahil ederiz. Evet. Şimdi ya ben... genel olarak aslında bir şeyle başlıyor yani heavy metal olarak başlıyor. Evet. Yani aslında heavy metal nasıl bulundu? Çünkü diğerleri heavy metal'dan sonra evolve olan Tabii. durumlar ya işte Hı. bu işte şeyler, trash'ler, gore'lardan neler var. Tabii onlar acayip dağıldı. Sonra yani dalını budanması da sınırı yok. Şu Hı. an şu an zaten hani Adamın çektiği dönemde yine o kadar yokmuş be onu fark ettim. Evet. Şu an zaten yani Klan Fiesta. <gülüyor> Shit fest ya. ortalık anlatamam. Her şey ben geçen Shrimp Core diye bir şey gördüm. Shrimp, shrimp core. core. Aynen bildiğin. Wow. Şey karides, karides core yani. Mi? Aynen yani. böyle bir şey, ve ne olduğunu azla bilmiyorum. Ya yani böyle <gülüyor> janlara görüyorum yani. Neyse o zaman çok yok. O B zaman şeyden başlayalım ya. Evet. Kim buldu i̇lk, bu meteli? kim sence kimdir abi ondan başlayalım. Meteli mi? <gülüyor> yani orak sandığından ha metal metal sandığı 80'lerde işte falan Aa, olan evet. ilk kimdir yani ya ben de ben yani o zamanın gruplarının hepsini dinledim hemen hemen Aha. ya ben de gerçekten herkes çoğu metalci gibi bilek sabatta sebat Tony Dorsett evet aynen öyle Tony Yaratıcısı Ay Tony'dir diyebilirsin evet yaratıcısı Tony'dir diye ama Tony şey filmde şey çok komik Tony ile şey yapıldığı zaman röportaj röportaj ben buldum demesi de biraz evet evet garip geliyor evet ben yarattım diye aynen. Aslında o biraz şey diyor ee, i̇nsanların çok hoşuna giden bir tür bulmuşum falan dedi. İlk işte bana heavy metal dendiği zaman dedi, şaşırdım dedi. Ha aynen dedi, o, o ne ya Hadi. Evet. aynen. Ama şey... şey de var şimdi bak, ben bunu film izlerken aklıma geldi, seninle konuşmuştuk çok önceden. Hı -hı. Helter Skelter şeyin müziği şarkısı. Yes, Beatles'ın Beatles şarkısı. Hı -hı. Bayağı, Bayağı metal. Metal değil mi? Onun Hı. öncesine mi dayanıyor tam zaman öyle diyor. Tabii yani. tabii tabi, onun önce, çok önce. Yani zaten sonuçta hani rock'ı Elvis ve Beatles kurdu Hı -hı. derler ya, yani önce Elvis sonra Beatles. Ondan sonra. Ama yani gerçekten metal ile arasında büyük bir fark var. Yani, huge bir fark var. Distortion farkı var. Embassy, yani. Tabii en basitinden öyle. Bas farkı da var bence. Tabii, tabii, bas, tabii. Ondan sonra ve daha yani tabii işler böyle shit feste dönmeden önce de yine de <gülüyor> daha teknik hale gelmiş. Yani, daha teknik şeyler Doğru. olmuş. Ee, ama Tony Iommi'nin şöyle bir şey var. Ben bu kendi bilgilerimden biliyorum. Yalnız bunu bir türlü ben tehdit edemedim. Doğru olması lazım. Tony Iommi'nin galiba parmakları kopuyor. Aa. Evet. Sahilinin İki parmağı mı ne? Bir kazada Aa, hiç parmağının ben. ucu kopuyor Hı. ve bu yüzden parmağına plastik e, şeyler wow. tamamlayıcılar takmak zorunda kalıyor ve bu onların sound'unu metal yapmış, ilk bunu o... öyle keşfetmişler yani. Yap, Aynen. Evet, ha, ama ben de sonra Tony I'm in konserde izlerken gerçekten parmaklarında bir şeyler var. Ha, belki yani, de şey insan ırkından değildir. Olabilir, <gülüyor> o da olabilir. Yani ikisinden bir tanesi. Ama gerçekten gördüm yani. <gülüyor> Canlılarını seyrederken gördüm. Bunu yani insana tehdit edersen lütfen YouTube'da komentlere, Twitter'dan bize mesaj atın, DM'den. Ya Twitter'dan kimse bana şey yazmasın ya. Tony Öm'in parmakları Aa, düştü. ben Twitter'dan Tony Öm'in parmaklarıyla alakalı bir <gülüyor> şey istemiyorum yani. Ya da fotoğrafını çekip atabilirsiniz. <gülüyor> ya da Tony sen bir, <gülüyor> yani Tony Öm'e bize yazabilirik. Belki buraya konuk alırız. Konuk alırız haftaya Tony'yi. Yaşıyor değil mi Tony? Yaşıyor. Yaşıyor aynen öyle. Şimdi Bence bilek sabat yani kısacası. Bilek ya evet. Bulunan rifler biliyorsun filmde bu arada Gabzonbi'nin bir def var. Ben ona her zaman söylerdim esilemeyeyim. Gabzonbi diyor ya bütün metal rifleri bilek sabah olmuştur. Evet. Ya önden çalarsın, tersten çalarsın. Evet ya yavaş yavaş hızlı falan. çalarsın. işte bir şey nota yakarsın, nota çıkartırsın ama hepsini bilek sabah daha önceden yapmıştır diyor. Gerçekten bana da doğru gelmiyor değil. Doğru, gerçekten değil doğru geliyor. Çünkü çekilen yani bu kadar albüm kaydı ve gerçekten bildiğimiz bütün metal riflerini duyabilirsin yani. Hı -hı. Ama çok farklılar. Hani gerçekten nota ekleyip çıkartıyorlar yani. Çok da bir şey yapmıyorlar aslında. Ya o akışı, o şeyi sound'u Black Sabbath'tan sağlıyorlar aslında. Aynen öyle. Ondan sonra... He. Şöyle bir şey var ya. Hı. Ee, şöyle bir şey geçti filmde. O beni biraz değişik geldi. Adamın teki şeydi, kim dediğini hatırlamıyorum da. İngilizler Blues'u hı hı. Amerika'dan aldı. Evet. Ve sonra bunu rakat ve şeye çevirerek tekrar Amerikalılara sattı. Evet evet, aynen hatırlıyorum Tamamen bunu. böyle bir laf var ve çok doğru değil mi ya? Aynen, çok doğru. Aslında şöyle... O dönemki İngiliz gruplarına baktığın zaman gerçekten de bluesu alıp <gülüyor> bambaşka bir hale getirip tabii, tabii. sunuyorlar yani. Ve yaratışı böyle oluyor aslında şeyin biraz. Evet metalin, aynen öyle. Ya zaten blues temelli olmaması mümkün değil yani kesinlikle blues tabii. temelli. Çünkü o zamanın gitar müziği o. Hatta filmde de diyor ya işte Afrikalılar buldu gitarı. Evet, evet, evet. Ondan sonra da zaten hani kölelik yani o zamanın köleleri. İşte o şeyi atmak için hep üstüne giden. bir isyanla. Aynen bir isyanla. Aynen öyle. bluzu keşfettiler. Ondan sonra Led Zeppelin her zaman bluz olmakla eleştirilmez aynen. zaten. Aynen. Blues, jazz yapıyorsunuz siz. Metal falan değil derler. Led Zeppelin'in şeyi bir problemi var ya zaten. Progressive rock'a girer mi girmez mi evet, tartışması evet. var yani. Aynen, hep öyle dedik. Ondan sonra bence girer. Progressive rock'a girer mi? tabii ki. Ben Bence metodi bir de koklattığı Çok şarkıları var yani. Koklattığı bir var canım, Neler Aha. var. Ondan sonra ama işte yani İngilizler bu işi daha iyi yaptılar. Evet evet. Yani o New Wave, Aha. filmde New Wave diye bahsediyor. Ben yani de British Invasion denir. Ben öyle bilirim. O British Invasion grupları, Iron Maiden'lar işte, Black, Black Sabbath zaten bambaşka. Aha. O zaten ilk başlatıyor. Yani bunların yani yap, yaptığı müzik gerçekten bambaşka. Motor ettiğinde aynı. <gülüyor> Lemi, Lemi de çok şey güzel konuşuyor. Lemmy'i ben şey da değinmek istiyorum. grupleri konuştuğumuz noktada... Evet evet, orada o Lemi Lemi kesin anlayacağız abi. <gülüyor> orada şey, selam verip güdücük aldığı noktada. Ondan sonra, yani o zamanında bu arada New Wave İngiliz gruplarını da vermişler. Aha evet. Evet, orada işte kimler yiyoruz? Motorhead var dediğimiz gibi, Saxon var, Sakson'u hmm. da severim. Iron Maiden, Angel Witch var, Angel Witch'i şey oynayanlar bilir, Brutal Legend ha, bir oyun var, aha, Jack Black'in oyunu. Aynen, Angel Witch'in orada çok güzel bir şarkısı var. Girlschool diye bir tane kadın metal grubu var. Aa bak onu kaçırmışım. Evet, evet British Invasion'da yine bu da, grupların konuşulduğu yerde bu da geçiyor. Ha or orada mı geçiyor? Ondan sonra Tigers of Pentang var. Biliyor musun yok bu grubu? Aynen Tigers of Pentang ne güzel bir gruptur. Diamond Net Head de var zaten. Metallica'nın Aşkı. <gülüyor> <gülüyor> bir, <gülüyor> bir, de, bir Diamond Head albümünden dört çarpı <gülüyor> Bir al Ulan albümü çalın dediniz <gülüyor> bari yani. Elinizdeymiş ki. Dört ne? Ondan sonra bu yani British Immension gerçekten bu şeyi metali yaptı. Bence metali yarattı yani. Amerikalılar tamam okey blues blues takılıyorlardı da. Yani yok. Yah! Ya, yalanda olan köy, yani, köyde çalıyorlar. Aynen öyle. <gülüyor> Ya siz ezik misiniz ya. Ya o herhalde büyük işte kayıt stüdyolarının falan kurulması İngiltere ile başladı herhalde bu işlerde. Tabii tabii. Yani bizim bildiğimiz öyle en azından. Benim bildiğim öyle. Evet aynen öyle. İşte buralarda şeyden çok bahsediyorlar. Biraz da işte klasik müzikten etkilenmesinden falan. Ya işte şey Triton diyorlar ya. Ha aynen. İşte şey şeytanın şeytan araları. müziği falan. Ha, ha, şeytan aralığı aynen. Bildiğin kadarıyla notalar arasında 5 koma fark olması <gülüyor> lazım. <gülüyor> i̇şte bunu şey. ilk yapamlar zaten şey diyorlar. Black Sabbath yaptı bunu ilk Evet kadar. aynen. Biraz böyle daha evil yani daha böyle kötü bir sound. İşte bir de bunun şey bu var. Gibi. Böyle müzik, klasik müzikle bağdaştırdığı böyle. İşte Wagner, Wagner daha böyle dark powerful klasik müzik evet. yapan. Hani dinlerken zaten alıyorsun. Çiğişler titriyor diyor. <gülüyor> evet, aynen aynen. Ve adam şey diyor işte. <gülüyor> e, şu an diyor Wagner Wagner olsaydı diyor, kesinlikle bir metal grubundaydı diyor. Aynen aynen <gülüyor> Aynen ya. Ya şu an işte o neoclassical metal ha. yapan adamı görüyorsun, Çok resmen Herufler yani. bildiğin Beethoven gibiler yani. Evet evet. Şey, e, yalnız burada Wagner'in oktabasından değinmeden de geçemeyeceğim. Ha şey, iki yapmış kişinin şey, iki kişinin çaldığı, <gülüyor> çaldığı devasa bas. <gülüyor> Merdivenle çıkıp basıyorsun böyle. Aynen, birisi tellerden ötü basıyor, birisi yayı tutuyor. Yani böyle bir alet <gülüyor> olabilir mi? Dillerimi şey. Ay daha da büyük olacak, daha da büyük <gülüyor> olacak. Fandebile bina gibi yapar. İşte şey de öyle ya, İşte bu metalde basa dayalı bir müzik ya aslında. Yani basın <gülüyor> yoğun olduğu bir müzik ya. Evet. İşte o da aslında onun şeyi yani, hani tabii benzeri Tabii tabii, benzeri. Şey. Aynen öyle. Altı doldurması gerekiyor. Hı -hı. Ama yine de elektro gitarın önemi, tabii çok fazla. Elektro gitarın önemi de yine Eddie Van Aylen'a dayandırılıyor. Yani, Birazcık işte şey oldu diyorlar aslında. Hani eski klasik müzikte bas enstrümanlar çalardı. Üzerinde işte keman koyduğun zaman konçerto oluyor. Aha. Ya da piyano koyduğun zaman konçerto Tabii oluyor. Canım. Bunun yerine de işte elektro gitar aldı sola Elektronik atıyor. Oldu, evet. <gülüyor> yani elektro gitar da sola atıp bir konçerto yapıyor gibi bir durum var. Eddie Van Halen de bunu gerçekleştiren adamlardan bir tanesi. Zaten tepingi bulmasıyla. Tepingi değil mi? Aynen. Şey double pick binden ona da mı o buldu? Alternatif, bilmiyorum. O çok olası yani. O, o bulması olabilir. bile o dönemlerde evet, yapılamayacak. Evet. Şey. Edvin'in bulmuş olabilir ya da Jeans Simmons bulmuştur. <gülüyor> bu, bu bu nasıldı? Abi <gülüyor> ola da, da kesin geldi ya Dio'nun Jeans Simmons'ı yerden yere buldu. <gülüyor> Adam her öpürdeğinde bir Jeans Simmons'la saplamadan geçiyor. <gülüyor> Neden? Jeans Simmons şey ya. E, Kisin şeyi, bildiğim bilmiyorum. Evet, evet, evet. e, Fasist onlarda. Ama yani birbiriyle ciddi küçük oluyorduk. Cinsımıza ben de küçük oluyordum. sonuçta. Aman. Allah'ın yesinler birbirlerini. Faşist yani. <gülüyor> o da faşist. Bir şey söyleyeceğim. Dio öldü. Ozi hayatta Ben bunu hı hı. hep şey yapıyorum. Ozi evet. Mi? Ozi, Ozi ölümsüz abi. Ozi zaten ölümsüz. DNA'sında ha. gerçekten şey çıkmış. her şey He. Uyuşturucuya bağımlılık. <gülüyor> her şey bağışıklık. Bağışıklık. bağışıklığı var. İçkiye, uyuşturucuya falan bağışıklılığı var. Evet. yani. yani Vücuduna zarar vermiyor. Adam. Abi o DNA'sında değil. Kendi kendine oluştu adamda. Yıllar içinde yani. <gülüyor> Yok abi neler var. Mödli Kuru ölümden döndü yani. Evet evet. Oluşmayan çok var. Mödli Kuru'ya da burada değince Çok garip bir grup olduğunu. Evet. Burada giriyoruz. Yani kısacası burada şeye değiniyorlar ama. Şimdi bu meteli yapan kişiler ya da bu meteli Aha. düşen kişiler kim? Hani Her en şey çok dinleyenler mi? Diyorsun? Dinleyenler değil. Daha çok yapanlar. Yapanlar kim? Ha ha evet. Hani bunların şeyine baktığın zaman Çocuklukta nokta hani, sıkıntı yaşamış. Evet, genelde çocukluğunda ebiyozedilmiş <gülüyor> falan. Peki ev, ebiyozedilmiş. Ev, Aynen. Zaten bunu bilmeyenler James Maynard Neil hayatı gerçi zaten <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Ha. Bir insan ancak arkadaşının kafatasından kolyeyi... Çocukluğunda Çocuklar da ebu, ebu dediğinse yapar evet yani maçkızı yap. aynı. Kimse kafatasından kolye yapmasın. Aynen öyle. Bu kafatasından kolye yapan grup Mayhem. Mayhem. Bundan bahsedeceğiz. VK'nın open'a air'a birazdan geliyoruz. <gülüyor> Şeytan işte yani bu hep böyle fabrikaların olduğu, işte evet. fırınların olduğu fabrikaların olduğu, evet, evet, metal kokusunun hakikaten... alındığı falan. Aynen. Yani o da çok ironik değil mi? Çok ironik gerçekten. Ondan sonra gençle çocukluğunda böyle çok sıkılan, düşen, işte hmm. bulunduğu kasabadan kaçmaya çalışan o yine Delicious Dean'in Tam onu söyleyecektim. Baya böyle o baskıdan kaçıp da diye de var. Evet yani işte o zaten Dio'yla şey var ya muhabbeti. muhabbeti kapı kapandıktan sonra aynen. şarkı söylüyor. Çok iyi yani bu direkt şeyi anlatıyor. Tenacious D bile Hı -hı. origin hikayesinden başlıyor ya. Tabii değil. tabii. Yani, aynen. Yani. <gülüyor> yani onlar bile ona değinmişler aslında çaktan. Evet falan. evet. Jack Black zaten. Selam olsun Jack Black. Aynen ya. <gülüyor> Jack Black gerçekten çok tatlı bir adam. YouTube kanalını izliyoruz burada. Kendisini bu seviyoruz. Jack Black ne oldu? Gel şey ol ya. Subscribe. Subscribe. <gülüyor> Ya da bizi para attı üstümüze. <gülüyor> sapla. Şimdi ondan sonra bu işte genelde dediğimiz gibi hani böyle düşmüş fabrika göre deriz, çıkmış adam O zaman işlerin çirkinleştiği noktalara mı yırsak? Evet, Wacken Open Air'a bir gelelim tamam. değil mi? Ya Wacken Open Air'a gitmek istemiyor muyuz hepimiz? Ben çok istiyorum. Ben de çok istiyorum oğlum. Yani... Acayip istiyorum ya. Gideriz ya bir ara. Adam orada şey diyor filmde hakikaten şey diyor. Metalcilerin Mekke'si. Ha evet evet oraya gidiyoruz. Wacken <gülüyor> <Recon> Open Air'ı. <gülüyor> Ve gece geliyorlar. Bunlar daha kimse yokken. Ha, i̇çeri girmek için böyle izin almaya çalışıyorlar. Evet gibi. evet. Aynen. Daha çünkü festival başlamamış. Başlamamış. Bir gün önce Spon herhalde. Aynen. Sonra herif bunları azalıyor ya. Aha. Saat gece iki buçuk lan ne yapıyorsunuz? Bari. İçeri girdikten sonra da o alanda şey diyor. Şu an cennetteyiz diyor. Aynen. <gülüyor> Görüyorsun değil mi? Rap tanrıları bir şey rap diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o, o, o, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Var ya. Nasıl bir normenderci olduğunu ödeyecekti. <gülüyor> abi şu an Benfero'da metal yayını yapıyoruz arkadaşlar. Kat lan lan şey metal tanrıları diyor yarın burada sahneye çıkacak falan diyor böyle Hı. yani şey baya bir, bir grup insan gerçekten bunu böyle bir din olarak da kendini yaşıyor şu deli gibi aynen deli gibi yaşıyorlar ya ben de çok seviyorum çurdumdan beri hastayım onu yaşıyorsun zaten ya, evet, bir tabii ya ya biz bir de şurada konsere gidiyoruz hmm. o gaza geliyoruz yani evet, evet. o Wacken'e gittikten sonra var ya yok olursun yani neyse Wacken'de işte röportajlar başlıyor en evet. güzel kızım bu yani mayhem <gülüyor> yani şimdi mayhem Adam diyor ki ben bazı gruplara diyor görmeden edemeyeceğim diyor. Bunlar herkese röportaj yapmam lazım diyor. Bunlar da bir tanesi meyhem. Neyiyse herhalde bir Sonra da hala röportaj yapmış istikrarını devam ettirmiş. Ben ona saygı duyuyorum. Evet evet. ben böyle bir muanede yakışık şey olsa <gülüyor> ben bırakırım artık. yani tabii. Şimdi meyhemden yani. e, şu altyapısını da hemen bir kuralım. Meyhem'in eski solisti kendini vuruyor. Şatkanla. Kafadan vuruyor. Ha, hani <gülüyor> şatkanla hani kafanın yani parçası kalmaz olmuş işte. He, birazcık çocuğun kafası uçmuş. Kafası uçmuş. Ondan sonra şatkanla kendini kafasından vuruyor ama yani asıl kafası uçuk olan bence o değil. Yani bu intihar etmiş. Evet bu intihar etmiş. Bunu hani görüyoruz ya yazıdan. Hani i̇ntihar var. Yani i̇ntihar evet. var yani. Olmasın yani umarım olmaz. Kimse etmesin Hani çok <gülüyor> tamam, kötü bir şey. Ama intiharlar dünyada oluyor. Evet o yani Fakat, olan şey. Fakat bunun arkadaşları. Bu grup elemanları. Siz ne yapıyorsunuz? Doktora gidin ya. Onlar delirmişler. Adamın kofan, kopan e, kafa parçalarından kolye yapmak takmak evet. nedir ya? Kafatasından kolye yapıp takmışlar. Asıl hasta bunlar. <gülüyor> Asıl hasta bunlar. Abi aramızda dolaşıyorlar. Dolaşıyor yani. bunlar ya. <gülüyor> bunlar <gülüyor> aramızda. Bunlarla metrobüse biniyorsunuz. Tam bu adamlarla işte röportaja başladığında <gülüyor> bu adamların artık kafası nasıl güzelse ya adama uçmuş. Söylediğini anlamıyor bile yani evet, bir yerden mi? sonra. Adam şey falan diyor işte böyle. Ya metal işte siz neler düşünüyorsunuz metal kültür hakkında falan falan böyle çok tatlı bir soru soruyor. Evet evet. İşte <gülüyor> şey diyor işte metal kültürünü hani böyle eziyorlar ya falan filan diyor. Nasıl kimmiş onlar? Evet ya bir anda atarlanıyor <gülüyor> böyle. Kimmiş lan? Kim onlar? Fuck you. Vadiyor. Adam da, da küfür ediyor. <gülüyor> Abi ben değilim. <gülüyor> Abi var ben yol ya, yani. Ben, <gülüyor> ben değilim. ''Diyorlar ya ben aracıyım diye fuck you. Vadi yapıp ona kilitlendim. Adam şey diyor sonra burada buradan sonra. Bundan sonra bir ala bir röportaj mı? Hayır. Hayır. <gülüyor> Asla birayla birayla hiçbirisi röportaj yapmayacağım diye. <gülüyor> İsyan et. <gülüyor> ya adamlar keşke bira olsa. Evet. Ya yani. yani adamlar yok olmuşlar ya. Yok, yok evet. olmuşlar ya. Yani. ''Sahnede <gülüyor> beyin değer onlar yani. He? Sahnede dalak da fırlatır insan. Tabii insanlar tabii yani. aynen öyle. Için, o yüzden arkadaşlar meyhem dinlemiyoruz. Mehem dinleyenleri de polise şikayet <gülüyor> Evet. Bu kadar basitler. Yani. Ondan sonra ikinci yaptığı röportajı o da Dio'yla. Dio'yla. Mesela efendi efendi. Adam tatlış tatlış geliyor. Bir de en son ben şey kırınç cringe geçim. Klinç'tan geberdim. Bu git diyor işte röportaj bitiyor. Aha. Dio buna böyle kolunu atıyor. Sarılmak istiyor. Bu böyle lan lan ne oluyor diye bakıyorum. Ulan <gülüyor> Dio sana sarılmak istemiş. Ben var ya yalamıştım orada. böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yazın bunu. Tam. <gülüyor> Oğuz'a <gülüyor> yalarım dedi. Yalarım. <gülüyor> oğlum, hani diyorsan sarılmak istiyorsan ne demek. Diz de çok ufak tefek bir adam değil mi evet ya? Evet oğlum bir, bir damlacık ya. Ya o kadar böyle bir metal tanrısı o, o kadar ufak olmamalı yani. Ama ya. işte bak olayın garip tarafı da o. Anç şeyi izle yani güzel tarafı o aslında. Anç konserleri izle. Aha. O bir kırk boyu adam bir şarkı söylemeye yani. başlıyor. Ya o sahnenin tamamı doluyor yani. De evet değil gerçekten değil öyle ya gerçekten öyle yani. Hani on, gerçekmiş ben bunu diyorlar mıydım evet. yani? Hakikaten öyle. Şey de da öyle bir lafı var ya diyor ya hani orada diyor 50.000 kişilik orası alan diyor hani şey Aha. konser alan, stadyum. Ben diyor şarkı söylemeye başladığım zaman orası bir oda kadar kalmalı. Diyor. Ha, herkese erişebilmeliyim diyor Aynen. Yani. Ha -ha. Parmak kadar bir yer olur orası ben şarkı söylemeye başladığım zaman. Bu nasıl? öyle oluyor Evet ya. gerçekten öyle. Biz dinledik iki kere. Evet. Hakikaten öyle yani. İçimize içimize söylüyor. Bir hayal. de yani şey, kötü ses sisteminde falan dinledik büyük temalleri. Evet evet ordu gibi değil böyle. Aynen. Bir de herif yerinde durmuyor ya gelmişsin kaç yaşına yani. Evet. Oradan oraya koş, oradan oraya çık, Vallahi zıpla. İnanılmaz İki bir saat adam. saat boyunca müthiş saat Şu an gelsinler yani. yani her sene gelsinler her sene gider giderim. Tabii Hiç kaçırmam. Kaçırmazsın. Iron Man yani şey <gülüyor> değil bu. <gülüyor> Ufak bir grup evet. değil yani. Neyse Dio'ya şeyi soruyor. Bu Devil Horn'u sen mi buldun? Metalcilerin el erketi. Ha işte çektir. bu babaannesi muhabbeti. <gülüyor> evet ona, onu da anlatıyor. Ve o hareketin adını söylüyor. İlk defa duydum. Evet, evet. Meloik. Meloik. Meloik mi hareketin ismi? Nazar aynı. nazardan koruma ve nazar değdirmeme Evet. şey aynen. aynı. Hı hı. Bayağı olan evet, bayağı bir elim olan büyü evet. Ben skill atıyorsun öyle. Meloik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve o harekette şey işte sonra. Ya o böyle şey hep konuşulur. Gitar tuttuğun için öyle duruyor. Aha. elin falan yani oradan çıkmamak evet. mı ama, ama yok yok bence o. o. Evet, evet. çünkü en çok ben yapardım sahnede diyor. bir de onun hep şeyi vardı böyle yapar yani. Ya orada da yapıyor metal yapıyor ya böyle. Bir de şey e, bunun <gülüyor> yatak hasta yatağında bile yapmışlığı var. evet evet tabii. ulan biz onu izleyemedik ya. bak yine o geldi değil mi? Dio sahnesi. Ron James Dio sahnesinde of. başka kurtlar izin. yine o an geldi değil mi ya? abi o kadar üzülmüştüm ki birisi beni aramıştı kim bilmiyorum. o arayan kimdi beni ya? Dion'un ölüm haberi ben şeyde öğrendim dershanede dedim ben o gün hmm. İşte üniversite <gülüyor> sana zaten Bayağı şey ölüm haberi almış gibi bir hikaye anlatıyorsun. şu an. O gerçekten öyle ama. bak gerçekten öyle olmalıysa <gülüyor> değil yani bak dershanede birisi beni aradı, Olmadı sana bir haberim var ama kim olduğunu hatırlamıyorum. Olucam hmm. mı acaba? Sen de olabilirsin. ben ya. de olabilirim belki diyeyim. dedi ki kaybettik. <gülüyor> evet iki ay kalmış konse abi iki Aa, ay. Evet evet konsey iki ay bak ve biz Dion yüzleteceğiz diye böyle şeyiz yani elimiz ayımız titriyor. Abi diyor dedi. Abi diyor. Evet. Ama <gülüyor> diyor. Ama diyor. <gülüyor> diyor ki, dedi ki, sana kötü bir haberim var. Dedim ne? Diyor, ölmüş dedi. Orada sen dersten falan çıktın değil mi böyle? Ben Ağır çekimde. Ananı dedim. Ağlayarak. Var ya, yok koridor dedim, ne de derste evet. değildim. Net bak, yemin ediyorum yere oturdum Gerçekten mi? Gerçekten yer. yere oturdum. dedim sana kıvam ya. Yapma. <gülüyor> Yapma dedim, bu nasıl olur dedim ya. Evet, sonra... Ha, kaldı dedim ya, iki ay. Sonra da sahnenin adını... Ron James Dio sahnesi evet. yaptılar. Orada metalikalar falan çıktı. Aynen öyle. Abi ben çünkü çok istiyordum adamı dinlemeyi yani. Evet, Dio'yu evet. canlı görmek nedir ya? Doğru. O sesi duyacaktık yani. Aslında artık şey yapar diğer taraftan falan. Bir şeyler izleriz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şey diyecek bir şey bulamadı. Aynen. Bu şekilde işte ama yine orada bir Gene Simmons'a laf sokuyor diyor biliyorsun. Yani Gene <gülüyor> Simmons'a da sorsanız kendim buldum der ama Aha. işte siz bilirsiniz falan filan Adam acayip kurulmamış mı ya? Kurulmuş tabii ki de hani bu da çünkü... ya. Hani çünkü. Bayağı patentin alacak hani şey yapsa. Evet, Hayır ama sırf buna değil abi Gene Simmons'a herif her Çünkü. <gülüyor> Anakalı konularda da sallıyor. Evet, evet ne zaman mesela işte Ronnie Bey işte domates ister misiniz falan diyor. Ya domatesin patentini Gene Simmons aldı <gülüyor> falan diyecek hani öyle bir adam. Öyle kurulmuş yani. Her mevzuda cinsimizle saplıyor. Ben anlamıyorum niyeti. Ondan Mikafon sonra... görmesin herif ya. Yani. Evet evet. Neyse Dio ile de konuştuktan sonra. <gülüyor> yani ben o kadar akış olarak tam hatırlamıyorum. Şeyi Yo ben hatırlıyorum canım. Ben hani sansür da... konusunu işte şey düşünmüştüm de. şey bilmiyorum. Akışını tam hatırlamıyorum. Anladım anladım. Aynen. San sonra sansür mevzusu geliyor işte. Sansür mevzusu da işte o aslında şeyde bahsettiğimiz. Ya yani parental hmm. bir sansür. Evet. Annelerin babaların. İşte aşırı Aynen. katoliklerin falan. Bu arada şeyden bahsediyor. Parental advisory diye hani şey gelir ya. Ha, ha, ha. O bir şeyden sonra çıkıyor değil mi? Yani Metal müzik kliplerinden hmm, sonra mı ne çıkmışlar? Çünkü bazı klipler de var. Gerçekten, Gerçekten parental advisory Hı. yani. Açık lütfen Cannibal Corpse'un kliplerini. Sakın izlemeyin. izlemeyin. Sakın izlemeyin. Bak yani ne söylüyorum. Hayatınızı bir daha normal yaşayamıyorsunuz. <gülüyor> evet, evet. Aynı kişi olmuyorsunuz bundan. <gülüyor> çünkü yani adamlar artık zaten Cannibal Corpse ya. Zaten YouTube'da falan bulamazsınız da. Dikmet'te. <gülüyor> evet. Çok korkunç şeyler var o dark de Hele Norveçlilere gelince. Dur Norveçlilerden bahsedeceğiz yani. yani. Fena. Şimdi önce şu D. Schneider'den bahsedelim ya. O da bir bomba. Ha D. Schneider. Okey. Bu sansür konusunda işte ilk herhalde böyle şey... İlk aforoz edilen herif. of evet. Sisters'ın solisti D. Schneider. E gonna take it. Diye evet, şu işte şarkıdaki klibi müli bir şey. Aynen. Bunlara baş kaldırır. Tabii tabii o Aynen. klipteki kıyafet nasıl peki? Aynen. Bak Via Via Natko'da Take It şarkısının klibini bir izleyin abi. Abi orada çok iyi. kıyafet zaten evde öyle bir adamı barındırmaz. Evet evet. Yani. Ve hani merdivenden çıkana kadar o adamı görmemen ne? <gülüyor> <gülüyor> orada bir tane adam duruyor bir kıyafet giymiş. <gülüyor> hani felaket yaka yor... kabarık falan evet, böyle. Pembe pembe bir yarasak gibi bir yer giyiyor <yeri> böyle. <gülüyor> pembe bir yarasak gerçekten yani. Evet. Orada duruyor insan. en tepeden sen merdivenden böyle tatlı tatlı bir adam çıkıyor bir çıkıyor <gülüyor> en tepeye bunu görünce şaşırıyor böyle. Ulan Oradan bir saattir oradan duruyor. <gülüyor> Senin evinde pembe bir yarasa var. <gülüyor> Ondan sonra neyse o zaman klipleri zaten aşırı komik bu arada. We're not gonna take it şarkısı bu arada, burada işte Dee Snider'ı o zamanlarda en tehlikeli herif olarak görüyorlardı. Evet ama Dee Snider de bu arada hiç öyle bir adam da değil. Yani. Asla değil yani ya. Ne tehlikelileri var yani. Evet evet. Abi sen meyhemler falan var ya. Yani. Evet, Git uğraşıyor? uğraşıyor. Yani. Gorgonotlar var ya. Yani. Bu adamın söylediği şarkı we're not böyle Şey bir şarkı yani, Eğlenceli ya, bir şarkıydı evet, falan. Hani en fazla gençlere ilerse falan işte. Yani o, ulan bu. insan kesiyor bunlar. <gülüyor> İnsanlar ne yapmış? Kafadasından kolye yap yapıdığı adam var ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani sansür konusunda da işte tabii de gerekli değil böyle bir sansür ama bence bir devletle de bir arada bakmalı açıp metal kalitlerine yani. Evet bence de. Ya. İşte bu zaman fil o filter 15 diye hani ahlaksız 15 diye bir şey <gülüyor> koymuşlar. 15 kişi 15 tane grubun şarkısı, 15 şarkısı, bu şey kesinlikle hani izlenmemesi gereken rating işte. Ha bazı ülkelerde engellenen bir sürü evet, farklı farklı şeyler de var. Evet, yasaklanan şeyler Kontent. var işte. Bunlar o kadar değil de, Cannibal Corpse gibi de değiller yani bu arada. Cannibal Corpse bayağı ülkelerde yasaklanıyor ciddi ciddi yani. Biraz da lazım olabilir. Evet, bence de biraz da GF'liymiş gibi. <gülüyor> Ondan sonra. Bunlar ama şeyden genelde şundan bu bunlar, işte seksten bahsettin. Ha, ha, işte evet, evet. alkolden bahsettin uyuşturucudan bahsettin falan filan ufak, şeyler Bunları, yani. ufak tefek şeylerden sonra ya, Tabii canım kedabal korpsalardan meyhemlerden sonra evet, ufak evet. tefek yani. ondan sonra ve burada işte o zamanlarda şeyin başladığı dönem bu metalde kadın gibi giyinme inşallah aslında şey diyor D. Snyder e, cinsel yönelimden bugüne, bugüne kadar hiç şüphem yoktu ama diyor Hı -hı. bir gün diyor karım malajı RTL giydirirken diyor <gülüyor> <gülüyor> beni karım giydiriyordu değil mi çok <gülüyor> Ha, bugün de jile, bugün de mi gidiyoruz? Peki gelip <gülüyor> öyle sahneye çıkıyorsun. Evet. evet. Hayır hani şey Ama şu muhabbet benim hoşuma gitti. Onu ben yani şunu masaya yatırmamız lazım. Adam bir tane şey diyordu. Şimdi metal metal grupların hani amacı maço gözükmek ya. Ha evet. Maço gözükmek için kadın gibi giyiniyorlar. Neden? Evet, hani adam şey diyor. <gülüyor> Hani şöyle düşünün diyor. Mesela bir erkek nasıl daha maça gözükebilir? Hani babanın giydiğinden daha ciddi bir takım mı giyeceksin diyor. Ha, evet doğru. Doğru. Böyle bir şey olamaz doğru diyor. Ama diyor hani kadın gibi ya böyle bir cesaret yok diyor. Yani. Sen ya öyle bir erkeksin evet. ki. Şey zaten sadece gruplarda şey diyor. Tamam öyle dikkat çekmek için yaptık diyor. Tabii canım hepsi para için. Parayı. <gülüyor> Parayı için yaptık. <gülüyor> <gülüyor> para için, para için kendilerini satıyorlar diyebilir miyiz? Tabii tabii diyebiliriz şey diyor yani. O zamanlar bak Gabalford işte adam hakikaten Ha Ondan sonra o şekilde giyiniyor bütün kadınlar aslında Gabalford'da. Evet. Çünkü yani şey demişler yani bir dergide bir herif yazmış ya yani maç olur. Gabalford'da Judas Priest'in şeyi. Evet, soliste e, demiş ya işte bir derginin bir okuru işte şey gerçek maçoluk budur çünkü bu gerçekten cesaret ister bunu Aha, hiçbir evet. adam yapamaz diye. Gerçekten Ama mi? adam yapamaz yani. <gülüyor> <gülüyor> Balfour adam mıdır? Nasıl <gülüyor> bakalım? Şimdi o şeyde de e, ya tamam adamlar aslında işte metal kültürü sorun çıksın, kaos çıksın diye yani bu konuşulsun. Bunun üstünden tepkide gelsin yani farklı falan. Olalım. Evet evet. Bunun için bilerek yapıyorlar yani her şeyin farkında insanlar. Tabii tabii. Ve şey diyorlar işte, bu Balfour konusunda da insanlar o dönemler gerçekten neyin olup, neyin geri olmadığını Evet Tam bilmiyor yani. Aynen. Ya işte şey diyorlar. Kadın gibi giyinen erkekler, erkek gibi giyinen kadınlar vardı ama hani kimin kim kim ne kimliği olduğu bilmiyor. Çünkü gibi. eğlence için öyle takılıyorlar açıkçası. Aynen öyle. Ve gayet de kimse de umuru değil. <gülüyor> notlarıma şöyle bir şey yazmışım. Yani bence bu tabanıyla tartışmayı özetleyecek bir şey. <gülüyor> Maçoluk versus İgnelik. <gülüyor> Ateş boyu. Çok güzel. Bizim podcast kariyerimizi özetledi bu bence. <gülüyor> Moço benim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Saçma işte. <gülüyor> <gülüyor> ee, Sekşul olayından sonra da şey işte abi. Grup kızları konuşabiliriz herhalde. Evet. ya Şu grup kızları da aynen. Bir değinelim. Şimdi mesela Mölde Kogu denen grup. Anlamanın tight giymediği bir klip. Yok yok. File giymediği bir klip. Oğlum davulcuları bir... <gülüyor> kız kardeşinin şeyini giyiyor. Taytını giyiyor. O kadar He. ince bir herif ki. Aynen. Yani çok skinny böyle bir adam. Hı -hı. Kız kardeşim leoparlı taytını giyiyor böyle falan. Öyle Peki sahnede verilen explicit görüntülere ne diyeceksin? Abi, Taytları giyildikten sonra? Bu sahnede değil. Ben o Mötley Crüe'nun şeyini izledim. Evet. zaten öyle takılıyor bu arada. He, yani, hep yani. Ha otelde, motelde işte bunlar turneye gidiyorlar, otelde kalıyorlar böyle Hı -hı. menajerleri de başında. Her sefer abi şey çıplak koşuyor. Allah Allah. Tabi, Bayağı böyle odalar arasında koridorlarda otelin çıplak koşuyorlar falan böyle. Oh. D. Slider diyor ya kimsenin de şey demiyor adamın bir tanesi çıkmış şeyini yüzüme sallıyor ama adam onun yerine şey diyor diyor hey, bak tamam be helal olsun aynen, <gülüyor> aynen. böyle izliyorlar diyor yani. Şimdi bunların da yanında işte bir kızlar geliyor. Evet. Hani herkesin bakıp bu kızın anası babası yok mu dediği. Dediği kızlar aynen <gülüyor> bu kızın anası babası ne yapıyor hiçbir dövmemişler bunu. <gülüyor> Öyle şeyleri konuşuluyor kızlar bir tanesiyle konuşuyorlar eski bir grupi. Evet evet ve grupi olarak inlenmek nedir abi? Abi kullanıyor bunu bunun hakkında kitap yazmış. Evet. Ya şey diyor. İlk lezzetliğine falan başlamış galiba. Evet evet. İlk lezzetliğine kucağına oturdum diye bir <gülüyor> böyle bir şey olamaz. Hayır insan <gülüyor> çok garip ya. Bunu nasıl meslek ediyorsun kendime? Kadar bunu kadar büyük anlamaya. bir dünya olmuş ki artık. Hı -hı. Bu işin e, hayat kadınlığı bile onurayı bir şey böyle. Hani evet evet. Meslek gibi lanse ediliyor. Yani şey, hayır bak orada kadının söylediği birkaç bir şey vardı. Onlar garipte. Dedi ki birileri dedi bu kızlara dedi işte bu kızlara işte şey yapıyorlar hani eziyorlar işte <gülüyor> yok sayıyorlar falan filan işte hani kızları, ha evet evet hiç öyle değilmiş aslında olay. evet yani şey bu kızları kullanıyorlar işte metal grupları bunları yatağa atıyor hı hı. işte şey bir şeyler içirip bunları zorla işte ticavuz evet, evet. ediyorlar falan filan zannediyorlar diyor ama hayır o kızlar istedikleri şeyi hiç, yapıyor diyor ve şey hiç de kötü hı. davranılmıyor falan diyorlar böyle. evet evet hiç de öyle bir şey de yok diyor şey ama şimdi grubuna göre, Meyhem'in grubisi ne yapıyordur acaba? Ha, evet, <gülüyor> yani. onu böyle çok, Mayhem'in grubisinin niye röportajını görmüyorsun? Çünkü oradan çıkamıyor. <gülüyor> hani bunun bir girişi var sanki. Sonra kolye olarak çıkıyor içeride. <gülüyor> o yüzden hiç röportajını görmüyorsun. Söylediğim gibi etler atılıyor fakat. <gülüyor> oo, oo, fenaket. <gülüyor> Ama Meyhem bunu yapabilir. <gülüyor> Meyhem yapmıştır bile bunu ya. Evet. Yani, gu, suç örgütü ya. Tabii tabii evet ya meyhem bildiğim şey, terör örgütü örgütüdür yani. yani. Metal grubu değil yani suç örgütü. Tabii tabii hani meyhemli birini görürseniz mutlaka tutuklayın yani. İhbar <gülüyor> edin. Ha, çünkü bundan Türkiye'ye falan kaçmış da olabilirler boy. <gülüyor> Palo ailesi gibi grup ya. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra şey grup ileride işte en çok mördükuruyla takılıyorlarmış. Sonra... Mördükurun filminde de zaten çok bahsediliyor. Evet. Yani bir sahne var. Solistine soruyor işte bir tanesi. Bunlar böyle bir aradalar. Turneye çıktığımızdan beri kaç kişiyle beraber oldun diyor. Hı. Üç diyor. Hayır hayır bugünü sormuyorum diyor. Hani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir takılmacı var tabi, yani. Tabii tabii. Ya dediler ya. Şey, Lemi nasıl? Lemi'nin oradaki şakası. Hı. Arkadaşlar Lemi Killmeister Motorradin solisti. Bilmem neyse söyleyeyim. Bas. Rahmetli oldu. Çok da üzüldük yine hepimiz. Hı. Basçı da aynı zamanda. Aynen. Ama bası da gitar gibi çalıyor ya. Distortion diye. Evet böyle. aynen. Çok ilginç bir bas tekniği vardı. Ee, bu şey diyor ki Şöyle bir açıklaması var ki, ya kuliste kızların Çıplak dolaşmasını seviyor Onlar öyle dolaşmalı evet, Öyle olmalı bir yapıyor böyle kamera yani, Kips yapıyor arkadan böyle bir kadın gülme sesleri geliyor bu da el sallıyor böyle. Hani o arkada ne oluyor acaba? Arkada kendi gurgileriyle gelmiş evet. Röportajı mı öyle geldi? de Röportaj sırasında çok yaşlı bu arada yine ha, tabii canım. Ya işte bu tarz gruplar Bazıları bazı gruplar Mesela o şeyde anlatıyor Mötley Kur'un'un belgeselinde anlatıyor Bunu menajer hı hı. şey diyor bazı gruplar diyor, iyidir diyor, böyle bir yere gelip biraz parayı kazanmaya başladıktan sonra diyor, artık o kadar fazla takılmaya başlamışlar ki yok oluyorlar diyor. Evet. Menajer işte bunları böyle şeyde tutmaya çalışıyor, yani dengede. dengede tutmaya çalışıyor. Hani gidin eğlenin falan diyor ama yani ölmeyin de diyor. Evet. <gülüyor> Gece yatarken Möklükuru'yu grubu yatağa kelepçeyle bağlıyor, kaçmasınlar diye yani. <gülüyor> Bayağı zor bir hayatı var Aynen menajerinde. genç yani. yani işte menajerlerin her zaman şey yaptığı söylemek, metal gruplarını öldürdüğü. Onlar olmasa da metal grubu kendi kendini doluyor. O zaman kendi kendine gerçekten ölüyor fizik olarak. Şey Bunlar menajerler daha çok müziğini öldürdüğünü ya da yaptığı şeyin orijinalliği yok ettiğini söylüyorlar. Bu Bohemian Rhapsody belgeselinde de vardı işte. İster istemez şey 13 dakikalık şarkı mı olur diyor adam mesela. Yani Radyoda ben 13 dakika şarkı çaldıramamsa diyor menajer. Şunu gidin 4 dakika yazın diyor. Aynen. Yani popülerlik için tabii, tabii. biraz yani, sanatı öldürüyor sonuçta. Mecbur da biraz Hı -hı. onunla Yani o da para kazanacak. Evet aslında. o da para kazanmaya çalışıyor. O zaman sen yani menajerini onu da görseyeceksin. İşte bu şu an son dönemde işte Nuclear Blast, işte Napalm Records falan. Hı -hı. Bunlar hani hep metal gruplarını almasının sebebi birazcık aslında daha, daha anlayışlı, anlayışlı, anlayışlı davranmaları derlerdi. Ama bilmiyorum Napalm Records'ları hakkında da çok... İyi şeyler duymuyorum sonra evet, Ama yani yine de birinci çizgisinin olması lazım. Grubu tek başına bıraktığın zaman. Çünkü bir de genelde bu grupların en yükseliş çağları 20 yaşlarında falan oluyor. Hı hı. İyice artık böyle sapıttıkları. Ellerine para geçmiş tabii, 20 tabii. yaşında. Raksları düşünsene yani ne yapacak? İşte ya her... iyisi olacak ya uyuşturucudan ölecek yani. İşte <gülüyor> her zaman en mantıklı adamların yani böyle gerçekten e, mantık çerçevesinde olan hı hı. adamların tuttuğu gruplar zaten çok yükseliyor. Işte, evet, Mesela metalik adı Lars'ın tamamen para kazanmak isteyen evet, bir evet. şerefsiz olması. <gülüyor> Aslında Metallica'nın yükselmesi de bir sebep Doğru, yani. Evet. Çünkü Metallica'yı da şeyde tutan o yani. Bak onlar da eğleniyor. Ama ne yani Las... Lass... Lass... bir yerine başka bir adam olsaydı onlar da ölmüş olurdu. Evet, gerçekten yok yok olmuş olabilirlerdi yani. Çünkü Lars Ulrich en azından elindeki şeyin hani Farkında elindeki sermayeyi yönetmesi de biliyor yani. Dış <Gülüyor> gerçekten... adamı gibi. Evet, dış adamı gibi yani gerçekten. Ne yani bunlar da işte mesela yine White Snake'in solisti Coverdale. Ha bu gruplarla alakalı bir şey daha mı ee, grup şöyle bir şey dönüyor. Lemi söylüyor bunu galiba. O grupilerin orada olması diyor sadece bir şey değil diyor. Partilemek amacıyla yok diyor. Hı -hı. Onlar içinde de şovun da bir parçası zaten diyor. Evet evet. Yani sadece işte biz kafada atmaya, partilemeye değil. Onlar zaten içinde var bir sürü şarkıda da geçiyor bu. Yani Lemi'nin bir şarkı sözü var abi. Ha çıkartak kelimesi Evet abi. Yani <gülüyor> Çok şarkı kötü. böyle giriyor. Aynen. Ya yani herifler hakikaten bu hayatı yaşıyor ve bunu anlatıyorlar ya. Yani. Tabii tabii. Türkiye'deki rapçiler gibi. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Yaşadıkları hayata anlatıyorlar. Yalnız işte bu kadının metal camiasına girmesi burada kalmamış. Hı hı. Kadın grupları da ortaya çıkmış. Ha, yani evet. En eski Girl School. Ya ben gerçekten o kısımlarda çok sıkıldım ya. Belgeseli kadın. Wow. Wow. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. Ya beni de seveyim. Epic hanım var. <gülüyor> <gülüyor> Son kadın. <gülüyor> Mesela Arken Emin falan bana çok şey geliyor ya. Arken Emin kadın vokali olan düz bir death metal grubu bence. Hiçbir... Ya işte death metal belki çok seviyorum. Evet yani Arken Emin'in çok ekstra bir tarafı yok yani. Yok yok aman kadını vokal diye. Kadını Yo, vokal evet. Kadını kadın kadın vokal kadın diye. <gülüyor> ama sen yani büyük cinselicilik yapmış. Hiçbir cinselicilik yapmadım. hayır <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> School gibi işte bir kurutlamasıyorlar. O death metal falan. Brutal vokal. Kadınlar da çok güzel brutal yapıyor. Evet. Ama kulağım benim hiç böyle ona alışık gelmiyor. Ama senin brutale alışık değil. Zaten brutale evet. alışık değilim evet O yüzden işte şey yani kadınlar ama şöyle ki bir şekilde yani metale girmişler. işte Lem'in de orada onları sık. şey yapan Savunan bir lafı vardı, işte hani kendi gruba karşıdan biri de bunlar kadın ya, bunlar metal mi yapar falan dediler, evet, evet. ben de şey dedim işte çatı çatır, çatır çalıyorlar ama ne haber falan yapmış. E tabi canım, neler var ya. Ondan canım. sonra birilerine şey demiş, işte sizden iyi çaldıklar kendisi falan filan demiş birileri, bir evet. gruplara. Öyle bayağı savunmuş yani, bence şimdi... zaten hitaç ne insanın ne farkı vardı ki, hak kadın, erkek, bir, kim, kim iyi yapıyorsa o yaptı. Herhalde canım. Hı. O zaman şimdi şey geçiyor muyuz? Heh. Norveç'e geliyor muyuz? Önce dinleri konuşup ondan sonra ha, Norveç tamam. tarafına yani din kısmını konuşalım bu işi. Tamam konuşalım. çok şey var ya. Evet. Dio çok güzel şeyler söylüyor ya. Dio adam gibi adam otur karşısında. Hani evet. <gülüyor> Cinsimiz'i gömmediği zamanlar da çok fazla. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama illa bir Cinsimiz'i gömdü hiç. Adam acayip kurulmuş abi böyle bir <gülüyor> şey. Evet evet hiç gerçekten. <gülüyor> Şimdi şöyle mesela bu Black Sabbath'ın da ilk başlarda aslında yaptığı şarkıların bütün sözleri falan. Kötülüğü gömen şeyler. Evet. Dibble'la Mibble'a karşı savaşlar evet. mavaçlar falan her şeyi unutuluyor böyle. Bunları ısrarla sataniz zannetmeleri. Evet ya. Ama bunun hiç öyle bir şey <gülüyor> değil <gülüyor> ki yani. Tony Iremi <gülüyor> diyor ya ben hep diyor haç asalıdır boynumda. Her konsere haçla çıkarım diyor. Bir de grubun simgesi olmuş. Sahnelerin tamamı haç. Evet evet. Ulan diyor daha ne yapalım? <gülüyor> daha ben mi sataniz ben diyor Christian, ya? bir grup yani. <gülüyor> ben <gülüyor> miyim sataniz? Bunun şey çok garip işte. <gülüyor> Slayer'da. Evet. Ee, neydi o elfin dedi? Ha. Hı -hı. Şey diyor ben katoliyim diyor. Evet. God hates Radhesha <gülüyor> ama Sovince diyor ya. Ya katnazın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onun <umurunda> değil <gülüyor> <gülüyor> Onunla ilgilenmez yani God diyor gerçekten ama Şeyh Çeçik ateist diyorsun. Diyorsun. zaten evet. <gülüyor> ama Çeçik de ateist olur mu? Çeçik olmayacak da kim olacak? Öyle <gülüyor> yani yani. <gülüyor> hani kimse dizginlememiş belli ya. Hani dizginleyen hiçbir şey yok yani. <gülüyor> şey Tomara'nın da çok tatlı lafları var. Hayır hani Dion'un dediği laflar ama çok güzeldi. Diyor, anne hani diyor ki kısaca şeytan da melek de içimizdedir diyor, Aha. ondan sonra kötülüğü de biz seçeriz, iyiliği de biz seçeriz Aha. diyor yani. O yüzden cennet ve cehennem diyor her zaman yaşadığımız şey işte, ya her, and her zaman içinde yani. olduğu için diyor, her zaman burada aslında cennet ve cehennem diyor, Aynen, evet. mı diyor. Hı hı. Ve şey işte, e, Katolik olan da var, ateist olan falan da var işte, o şey, evet. arayan falan grubun şeyde, Slytherley'e de falan ama şey... Bunlar hakkında genel düşüncelere bir art yapıyoruz biz. Evet evet hiç öyle değil. Yani derin anlamlı falan anlamlı falan hiç işleri yok. Aynen. Satinizmın esas işleri olanlar Norveçliler. Norveçliler. Evet onlara zaten geleceğiz Onlar, diyor. Abi, abi neler oluyor? Orada neler oluyor? <gülüyor> ya şey diyor Tomaray'a tam böyle aslında söylediği şeyin özeti. Yani neye inanırsan inan diyor. Evet. Ne inanmazsan onda inanma diyor. Ama yanlış şey olduğu zaman onu görebilirsin diyor. Evet yani. aynen. Yanlış... Doğru yanlış şey vardır evet, diyor. Evet bunu böyle. herkes bilir diyor yani bu kadar basit. Yani onu yap, yaparsan da bu senin kendi hıyarlarını diyor Yani Biz yanlış bir şey yapmıyoruz, müzik yapıyoruz. Evet, evet, kısaca. Ama ve yani aslında Sleer'in de bu arada hani Tanrı'ya döndüğü şarkılar, evet var hani Tanrı'ya... Albüm var lan. La. Evet, <gülüyor> albüm var ama hani daha çok aslında şeyden dolayı, savaş... Ha tabii tabii işte toplumsallığı birleştirip böyle. Aynen. Tanrı işi şey aslında gerçek Tanrı olarak metaya dönüştürüp evet, Tanrı evet. metasından bahsediyorlar. Yani aslında bir hikaye kuruyorlar gibi bir durum evet, var Evet, aynen öyle. Yani çok abartmışlar bence zamanında. Ulan şey oldu ya, nevimi anlatıyor Çok bir yerde bunların çalmasını yasaklamışlar, kasaba gibi bir yerde. Evet, evet. Olsa diyor kilise ki, yandı diyor, Kilise yandı orada diyor. Ulan, <gülüyor> Ola, bence ilgileri var. Olabilir, öyle diyor. Bizimle hiç ilgisi yoktu diyor. Ama böyle bir orada... Bir gülüyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bence ilgileri var yani, adam şey, kilisede de niye çalıyorlar ki bunlar? Ay, kilisede değil ya, onlar oraya... Ha bir yerde çalacak. Evet, ne? o kasabaya, konseye gitmişler aslında. Ben, ben kilise de çalacaklarmış gibi şey Hayır yaptım. hayır. Ulan işte seni adamı çaldırırlar mı bunlar? Yok Ama anasını. Kasaba şey var. Bak şöyle bir ilginç bir nokta var. <gülüyor> Hı -hı. İşte Toru Yermi diyor. Biz gittik işte kiliseye gitmedik. kilise andı ondan Hı -hı. sonra diyor. Ondan sonra bunlar birden bir abi ko konserlerinde haç ha yapmaya başlar. <gülüyor> ya abi şey işte. Yani bu da işi şovunu yapacak adam yani. <gülüyor> evet evet. Kontratanı yapıyor yani. Tabii tabii. Hemen para kazanmak için bir yol varsa bunu gömüyor. Sabah işte satanizm falan konuşulurken şey deniyor. Slayer hiç... Pentagram sembolü olmadan düşünebilir misiniz? Evet diyor? evet. Yani, Düşemezsiniz. Evet. evet. Yani çünkü onların sembolü olmuş artık yani. Ya da şey ters saç olmadan Black Sabbath'ı düşünebilir misiniz? Yani gerçi çok adama ters saç da koymamışsak. Slayer taba. falan diye canım işte çok korkunç gruplar var. Sen daha iyi bilirsin o 200 metal albümleri biliyorsun Evet albümler abi. Dead Spell Omega'dan bahsetmeyelim şimdi evet, hiç. Evet yani. Korkunç korkunç şeyler var. Bir daha yani bu yayında yani bu podcast'te Top 200 metal albümleri yani dünyanın işte en iyi 200 metal albümü. Bir sitede oylanmış. Bundan bahsedeceğiz. O yani yayını kesin dinleyin. Ya, İnanılmaz gruplar tehlikeli, var. Tehlikeli, tehlikeli gruplar yani Çok çok sakat gruplar var yani. Kim olduğu bilinmeyen anonim gruplar var yani. Evet evet. Adamın kim olduğu bilinmeyen insanlar var yani böyle. böyle <gülüyor> o kadar yattıkları şey, şey, utanç verici ki evretler evet, kendini, kendini, kendini saklıyorlar. Saklıyorlar aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra... ...Norveyci Black Metal gruplarına o zaman... Evet artık adım atalım. Yapalım. Aynen öyle. Şimdi diyor ki, bu dini miyini konuştuktan sonra hani tamam... Okey, Amerika'dakiler bunları para içi yapıyor. Tamamen şov, anlıyoruz. Peki zaman, Norveç'tekiler, Norveç'tekiler ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Biz niye internette haberler görüyoruz? Kimse yandı, yıkıldı falan diye Aynı. böyle. Kalkıp Norveç'e gitmiş. Da, bu arada iyi bir yol izlemiş. Hem papazla konuşmuş, hem gruplarla konuşmuş. Evet, evet. Uçlarla konuşmuş böyle. Aynen. Sadece fanlarla falan konuşmuş Satanist bir yani. tane yazar bulmuş. Evet, Herifin evet. title'ı altında satanist <gülüyor> <bir> yazar. <gülüyor> hani bir insanın title olabilir mi bu? <gülüyor> hani benim, beni... Şeyde görünce işte evet. ateist yazarmı öyle işte? şey çok zıt <gülüyor> <gülüyor> bana öyle yazmaz mı bana şey mi yazıyor Müslüman basçı ne evet <gülüyor> Müslüman basçı da şey ya <gülüyor> çok fazla <güzel>, garip ya yani. <gülüyor> şeydi mi böyle i̇şte Tomagaya Katolik Katolik, yani, Müslüman basçı sahnedeyken böyle payrosolar olunca millet kaçıyor Allah <gülüyor> ay <gülüyor> abi yok yok şagat bari mi Evet, evet. Güzel. <gülüyor> kaliteli mizahlar yapıldı. Çok kaliteli. Ya Eğer üst düzey. Gülüc Gülme sesiniz varsa hemen basın kendi efektlerizi kendiniz <gülüyor> verin. Ya da badum tuz. Aya badum tuz <gülüyor> efektlerizi de kendiniz verin. Ne yani evet. de yani neyse bir insanın Taycan'ın satayısı olması çok saçma değil evet, mi? Yani, yani. <gülüyor> dinliyorsun sadece dinleyerek. Evet. <gülüyor> Ondan sonra neyse ee, Norveç'e gidiyor. İlk başta bir papazla konuşuyor işte gerçekten kilisesi yanağı herif. Evet ama <gülüyor> çok komik ya ben orada üzüldüm. De ben de üzüldüm şey adam böyle çok duygusal. Şey diyor ya <gülüyor> Noel'den bir gece önce beni aradılar diyor. Evet. Telefonu bir açtım kilise yanıyor dediler. <gülüyor> Koşa kalk gittim. <gülüyor> Bir gittik izledik diyor. En son kulesi kalmış diye o da devirdik falan. O yüzden diyor herkes üzgün de hiç mutlu bir noel olmadı diyor. Allah'ın sınıfı. Bunu yapan da Norveçli ruh hastaları. Uğur hastalığı aynen gort mu ne bir şeyler. Hayır hayır Gorgorgot değil. Bunu yapan Gorgorgot değil bu başka bir gurur. Değil değil. Bu adamın adını ben sana söyleyeyim. Bu adam bir tane dünyanın en kötü adamı. Şey değil mi? Bu bu herif gerçekten delirmiş yani. Dur ben de yazmıştım bunu bir yerde. Work Vikenners. Heh, aynen. Work, work Vikenners. Vikenners, evet. Work Vikenners arkadaşlar, yaptığı şey şu. <gülüyor> adam, <gülüyor> hadi kilise yakma olaylarını başlatan herif olmakla kalmıyor. Bir de başka bir metalciyi öldürmüş. Evet ya. Ve neden bunu yaptığını da bilmiyoruz aslında. Adam da de müebbet abisiyle bir şey tipini ya. gördüğün zaman hiç öyle tip değil ya. Evet, evet. Öyle sar sarışınlıktan kurtarıyor pisler. <gülüyor> evet. Work Vikenners bu. Bir de bunun yancısı var. Buna yardım eden. Kilise yakmakta. Cinayette yardım etmemiş neyse ki. Hayır bu adam da zaten şu an hala yaşıyor ama bunlar reportaj yapılamıyor. Çünkü bu ömür boyu hapisiymiş. Ömür boyu hapisiymiş. Aynen. Var, var bir kendine. Bunun arkadaşı işte. Diğer viking. Aynen. Yani, Törn Sbergenmin'le öyle bir şey. Ha Evet öyle bir şey. Öyle bir herif. Bununla, bu da ceza yiyip çıkmış. Evet bu da ya, <gülüyor> hapis yatıp çıkmış. Kilise yakmadan yatıyor bu. O ömürsüzü katil de aynı zamanda. Yani. Evet. Ölüm manyak. Bu işte adama soruyor. Diyor ki işte işte ne, e, ne düşünüyor Arkadaşınıza yardım etmişsiniz diyor. Aha, ne düşünüyorsunuz? Kilise, kilise yani yakmak zorunda Bir insana nasıl kilise yaktınız yani diye bir şey, şey soru soru olabilir mi? Şeyi soruyor. Islah evine girdin çıktın. ıslah oldun. <gülüyor> evet. <ne? gülüyor> acaba? Evet. Bir <aynen>, soruyor <gülüyor> e da hayır diyor. Aynen O da kesinlikle hayır <gülüyor> Yine olsa yine yaparım falan diyor. <gülüyor> evet, evet. Bir tanesi artık iyice abartıyor. Şey diyor. E, yine olsa yine yaparım. Zaten de olacak. Zaten evet mi? Evet. Semitizmi kaldıracağız ortadan. Evet. O gorgorotun soyisti. Anla ben. Gorgorotun soyisti ve yine anonim bir yere farkındaysan. E, ismi kral diye geçiyor. Kral aynı. ya. <gülüyor> adam adam o şey sahnesini bir hatırlatmak istiyorum ya. Taraf i̇şte içme. Hani, evet Aha. evet. Adam'a diyor ki sizin diyor müziğinizi ne diyor? Hani Inspired. inspire ediyor. Yani ne ilham neyden ilham alıyorsunuz falan diyor. Adam bak istisnasız. Yani yani abartısız böyle bir 30-45 saniye falan. Boş bakıyor böyle. Boş boş oturuyor böyle. Hiçbir şey söylemiyor. Ve mekan da korkunç bu arada. Evet mekan kapkaranlık. Mumlar hmm. falan yanıyor. Öyle aydınlıyor mekan. Bir tane de şarabı var masasında. Böyle bir, bir dakika falan böyle sessiz kalıyor. Ondan sonra Satan diyor. Yani şey, şeytan diyor sonra yani. Sonra bir sessizlik oluyor böyle. Bir sessizlik oluyor. Alıp şarabını içiyor. Başka bir şey söylemiyor zaten bu kadar. Ondan sonra peki Satan nasıl yani falan değil de çünkü bir tedirgin oluyor. Yani böyle soramıyor ikinci soruyu. Hani nasıl falan gibisi de böyle bir soru soruyor. Ondan sonra işte şeylerden falan bahsediyor. Diyor ki hani bu kilise yakma olaylarını destekliyor musunuz falan diye. Ondan sonra goza geliyor. <gülüyor> Tabii ki destekliyorum. Olmalı. Olacak da. Daha beterlere de olacak Tamamen oluyor. şey diyor bu Hı. şey. Semitizmi kaldıracağız dünyadan falan. Evet Bunu evet. Böyle... İnanılmaz. Ha böyle 30 kişinin inandığı bir dinle falan yola çıkıyorum böyle falan ve devrim yapmaya çalışıyorum. Kilisenin söylüyor. yakılmasını %100 destekliyorum gibi açıklamalar <gülüyor> evet, var Evet yani. evet böyle şeyler söylüyor. Onun sonra şey orada da şeyler diyor ya işte neydi o? o Aa, en son da şey diyor o çok ilginç yani o kadar kendine bağlamış ki e, şeytana tapmak diyor. E, insanı olgunlaştırır ve evet, üstün insan, insan yapar. Evet ya. Böyle bir şey diyor. <gülüyor> şey diyor ya papaz da bu diyor işte işte çok elitist bir dindir diyor. Hani çok düşmüş halklar için değildir diyor hani hı hı. işte o yüzden de zaten çok takipçi bulabileceğinizi zapt falan diyor. Gerçekten de doğru aslında. Şey işte Hristiyanlık bunu <gülüyor> hak ediyor falan gibi açıklamalar var. Evet. Yani görüyoruz ki o zaman da hiçbir şey olmamış. Hala 190'ı evet, evet. Katolik Norveç halkının yani i̇şte şey antropolog o şeydi. Şerif bu belki yapan herif de şey diyor. Yani bu diyor Müzikle bir alakası yok bunu diyor. Norveç'in kültürü Aynen, garip oluyor şey yani. sıkıntılı diyor. Aynen. Vikinglerden kalma Sıkıntılar bir değil, yani, sıkıntılı evet. bir kültürleri var diyor. Sonuçta böyle kapatıyor olayı. Alice Cupra'nın buradaki şeyi çok iyi röportajı. Alice Cupra'a soruyorlar. Evet ya. Adam çok çekmiyor. Şey diyor da. Açıyorum diyor. Ben çok severim diyor magazinlere bakmayı. Şeylerin. Evet. Norveç gruplarının magazinleri Aynen. diyor. Bunlar sanki diyor metalli böyle şey yapıyor. Karikatürize ediyor diyor. Evet evet. Böyle işte... Oha şu tipe baksana falan diye açıyorum. Aynen öyle. <gülüyor> Gülüyorum. <musun? Aynen>. <gülüyor> Diyor ya böyle şey, markette karşılaşınca gelir. İşte Alice Bey, anneme bir imza arıyor bizden sonra. hani ne oldu? E sen, işte şeytan atmıyor muydun ya? <gülüyor> e işte o şey oldu diyormuş ya. Halis Kupuk çok şerefsiz bir yakında. Biliyorsun biz de burada izledik, tiyatro gibi bir sahnesi vardı, <gülüyor> bombaydı evet. ya. Yok bir yerden çalıvarlar çıkıyor, bir yerden yaratıklar uçuyor <gülüyor> bir şeyler. Ne oldu ya <gülüyor> da? Bu işte zamanında neşolar yapmışlar mı gördün mü? Giyotinle kendi kafasını kesiyormuş gibi. Evet, on. O kliplerde mi vardı? Bu arada bizde de yaptı onu galiba. Böyle bir şey hatırlıyorum. Evet evet giyotinle giyotinle vurdurdu ya. Hayır hayır o bilek Truth değil. Black Truth'un onu yapacak şeyi yok. Projüksiyon parası yok yani. Şey işte ama bu adama çok çektirmişler yani. Evet, diyor ki şey diyordu ya ona çok güldüm. İşte beni niye yasakladınız diyorum diyor. <gülüyor> bir cevap yok diyor. Şey, çok mu açık saçık bir şey var? yok diyorlar diyor. Sonra işte, küfür mü ediyorum? yok diyorlar diyor. Ne, neden e, Çok kan var. E diyor, makbette benden 10 kat fazla kan var. Müfredata koymuşsunuz diyor. E yani doğru. E beni mi yasaklıyorsunuz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Herif doğru söylüyor yani. Çok içermiş metal grupları yani. Niyeyse, bilmiyorum yani. Gerçekten neden bir de bunlara bu kadar yüklenmişler ben anlamış değilim ya. Ya işte şey abi. Yani o zaman yobazlığı mı? Ya evet. Senin çocuğun odana şeytanlı poster asıyor falan. Tamam, hiç bilmiyorsun evet. sen müzik. Ulan ne, ne oluyor işte bu çocuğa falan siyah, tarzı? Siyah giyinlik geliyor Aynen. falan. Ondan Düşünsene sonra... Sonra yani sen istemezsin abi. Çocuğun siyah göz makyajı, punk saçıyla gelip ha. masaya otursun garip sensin evet. yani. Abi beyaz yüzlü gelmesi benim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu meyip böyle kis kis Öyle gelirse gerçekten o çocuğu boğarım yani. Evet. Ama şeyde yani, bak ben buraya birkaç tane not aldım. sadece onlara değinmek istiyorum. Hı -hı. Çünkü onlar güzel noktalar. Ee, Benim notlarım yine bitti. Çok <gülüyor> 48 dakikayı dayanmış notlarım. Iyi. Mutlu. Ha, bir yerde şey diyor. Ee, şimdi ben burada birkaç şey söylemek istiyorum. Bir de bu gore mevzuuna hiç değinmedik. Hı -hı. Gore mevzuunda da şimdi ondan notunu almışım, onu gördüm de. Bu işte hani insanların ölümü görmesi lazım mevzusu Hı -hı. yapıyorlar ya. Hı -hı. Hani, Eski çağlarda görüyordu insanlar ölümle çok işi dışta yaşıyordu. Aynen öyle. Hayvanları yani. öldürmek bile olsa hani. Evet. Kendin yapıyordun bunları nasıl. Şimdi tamamen sen ölümden uzaklaşıyorsun diyor. Hmm. Sanki hayatta hiç ölüm yokmuş gibi yaşamaya başlıyorsun diyor. O yüzden insanlar bunları görmek istiyor. Yani görmesi de gerekiyor falan tarzında. Herhalde. Hiç bir şey olarak işte bahsediyorum. Evet, aynen. Hani bunu da hatırlaması için diyor. Böyle şeyler insanların ilgisini çekiyor diyor. Çünkü. Aha. Cannibal Corpse ayranları yok mu? Dünyada Tabii. dolu. Karkas ayranları çok fazla. Ya bir de sadece bu şey de değil ki. Metalle alakalı değil ki. Evet. Yani diğer rock müzik... Filmlerde milimlerde de çok Tabii. fazla kanman olduğu zaman... Tabii. Bu, Hoşuna giden insanlar var. Yani, demek ki böyle bir şeyi tamamen sansürleyemezsin de. Demek ki böyle bir şey de var. Hmm. İhtiyaç aslında. İht bir i̇htiyaç mı artık? Ya hayır yani, ya. Bu. Arz var yani. Ya bir grup var. Evet. Bunu direkt sana toplumdan banlayamazsın yasak diye yani. Evet aynen öyle. O yüzden yani bu çok ilginç geldi bu bir. Evet. ikincisi. Eee... Şimdi o zaman hani o zaman çok kötü karşılamışlar bunları ama şimdi biraz daha serbest ya. Hı hı. Hani insanlar yavaş yavaş bunların gerçek olmadığını. Hani bunların hani işte insanların mesela şov olsun diye yaptığını. Tabii. İşte Venom grubunu atıyorum işte. Benim grubu da ya. Evet onlar da bir manyak. Ondan sonra işte bunların hani sözlerinin falan gerçek olmadığını tamamen para kazanmak ya da ilgi çekmek için yaptıklarını işte giyin kıyafetlerini Tabii. de falan. Hani insanlar onları öğrendikçe yani anne babalar da rahatlamış oldu. Rahatıyor. Onlar da rahatladı. Ya Ama ilk çıktığı Türkiye'de zaman de şok olmuşlar. Türkiye'de yani. de haberlerde neler çıkıyordu yani. Tabii tabii. 90'larda hatırlıyor musun? 90'ları sonunda. Onun zaman bile Akit gazetelerinde falan neler yazıyordu. Evet. Satanistler toplandı. Bilmem ne. Şey akmarın içinde kedi mi kesiliyor falan bir yuva <gülüyor> Adam böyle kitap satmaya çalışıyor. Saçma Hı. sapan. Çocuklarınızı bu müzikten uzak tutun. Aynen. Bizim başlıklar. Saçma sapan böyle. Bu entertainment olduğu anlaşıldıkça insanlar daha rahatlı yani bunun boş olduğunu. Ya bir de işte o 80'lerdeki, 90'lardaki 90 <gülüyor> süresini şu ana kadar yapamıyor yani. Metal Break Metal şu ana kadar popüler. Tabi yani. tabi değil. Şu an Rainmen, <gülüyor> Normander. Normander. Yani şöyle bir şey var. Mesela bu gruplar işte insanları melankoliye intihara sürüklüyor tarzı. Ha. Şeyler söylüyorlar. Ya, ya bak... çünkü var abi. <gülüyor> Bunu dinleyip intihar eden de var. Ama Aha. azar bülbül intihar eden de var. Evet. Ya bunun müzikle alakası yok. Yok evet. O kişinin senin çocuğun ya da senin genç bir... Ya mental kişinin... disorder'ın varsa her şeyi dinleyerek intihar edebilirsin. Evet yani senin atıyorum çevrendeki bir kişide ya da kendi çocuğunda, Aha. kendi akabanda böyle bir sıkıntı varsa, bir sıkıntı görüyorsan yani kafasında bir yanlışlık görüyorsan... Aha. Bir mental hastalık görüyorsan yani buna müdahale etmek senin elinde yani bu evet. müzikle alakalı bir şey değil. O zaman adamın derdini çözer ya yani, neyse Bir şey mısın? diyor bu şiddeti Hı. falan görmek diyor bu oyunlar içinde filmler içinde falan da bahsediyor Hı -hı. bu. İnsanları dizginliyor deniyor. Evet işte bu atıyorlar, atıyorlar bu, bu stresi. Ha, evet gibi. Hı -hı. Zaten... Ya bu arada iki tarafı da bence doğru şey değil. Hı -hı. Evet evet. İki tarafı da doğru yani. Hı -hı. Ya çoğunlukla ama yani daha çok rahatlılıklarını söylüyor insan. Ha, evet. yani çünkü bu stresi bir şekilde atıyor ve bunlara geldi dışlanmış insanlar ya dışlanmış ha, evet. çocuklar. Daha çok işte böyle... Sabır, şeyde Aynen. Daha küçük böyle kasabalarda yaşayanlar tamam. yine. Daha dışlanmış insanlar oldukları için bir şekilde kendilerini bir yere ait hissetmek Doğru. istiyorlar. Bu da o kültürü veriyor onlara. Doğru. Ve aslında bence zararlı bir kültür değil. Yani insanları bu şekilde yapıyorsa yani bu şekilde yani hatırlatıyorsa gerçekten çoğunu en Tabii. azından yani çoğunluk yüzdesine Bence çok iyi bir şey. Yani Joy bir tane şey diyordu işte Joydum galiba. Kogit Kogityler diyordu galiba. Şey. Çocuğum gelip konserde burada birbirleriyle itişmesi okey diyor yani. Dışarıda adam öldüreceğini diyor. Gelip konserde mosh pit yapsın diyor. Evet, şey yapsın. Aynen, yani. yapsın burada, yani. aynen öyle. Burada Burada işte şey gidip Gandor'a zarar vermesinden daha iyi diyor evet. yani. Ondan. Ama kokteylinden de lafından çok güvenilmez ama. Kötü Mojibit'ler de var bu arada. Evet. Yani. Yani Geçen sefer <gülüyor> bizim Slayer'da yediğimiz neydi? Yıllar önce. Ben de hayatımda böyle bir şey yemedim. Yani bu bizim bahsettiğimiz İstanbul'daki tırtan Slayer konserleri Tabii tabii. Ya, Çünkü sen, Slayer yani Slayer'ın büyük konsendleri neler yiyor? Sen prezide de neler yaşanıyor? Tabii. Burada var ya insan, adam adam doğuruyorlar ya. Yani. <gülüyor> Kısaca bu. ikincisi şey bir de şeye de, e, de, değiniyorlardı. E, mesela birisi kötü bir şey yapıyor. işte katil oluyor. D sinayı da anlatıyor dolandı. Birisi katil oluyor. Ondan sonra işte gidip evinde işte poster buluyor. Poster buluyorlar. Metalik posteri. Aha bakın metalciymiş. Bundan ne katil evet, diyorlar. Evet. Diyor. Ulan hani şey, bütün katiller bugüne kadar metal metalciymiş diyordu diyor ya. Yani. Bu katil dediği şey zamanın başlangıcından beri bak. Manyak yani manyak her zaman manyak. Dur sosyopat yani, psikopat her zaman var ya. Yani. Aynen ne yani, bu ne kadar ha metalik dedi ne hagayım benim ne geldi. Yemin yani, ben de niye sosyopatlık diyebilir miyiz bu arada? Bulutlar ya. O kadar az insan atarım ki bu gerçekten öyle. Wimbe neden kesikdir sosyopatlık? <gülüyor> Kendine zararlar bir sevaptır. Evet, gerçekten kesikdir. Bir de işte şeye şeyden bahsediyorlar en sonlar. TV'de hani Ha, e, işte klasik şey. Evet, oluyor. TV'de yani sen şiddetten besliyorsun zaten bütün Amerikan televizyonları hmm. olarak. Taktığın şey metal mi oluyor ya? Ya bak yani? şeyi görüyor musun yalnız? <gülüyor> Bu belgeselin çekildiği yıl kaç hatırlamıyorum da. 2000'lerin başa da geçiyor. Bak şu an işte 2019'dayız. Hı -hı. Türkiye'de şu an konuşulan konu tamamıyla bu. Ne? İşte internete sansür geliyor da internetlerde büyük falan televizyonda şiddet yok mu? Evet evet. Yani onu sansürlijen bunu mu sansürlüyorsun? Hani hiçbir bir alamaz mısın? Aynen. Yani? Hep bu kafada mı kalırsın yani? Aynen öyle. Ya biz 90'larda çok daha iyiydi ya işte televizyonumuz Hı -hı. falan bizim. Ya hayır aptal aptal yani... Nasıl diyeyim çocuklara kötü olan şeyi göstermiyorsun şu anda. Tabii canım. Hepsini sansürlüyorsun. E bu çocuk bunu hayatta hiç mi görmüyor ya da böyle bir şey yok mu zannediyor? Ya hayır bir de çocuklara kötü olan şeyi gösteriyorsun. E çayda birızı gösteriyorsun. Kadın dövmeleri gösteriyorsun televizyonda. Ha evet sigayı göstermiyorsun mesela. Abi ah, evet. Ve babası sigara içiyor bu çocukların. <gülüyor> yani whatever yani. <gülüyor> Saçma sapan. Alkolü göstermiyorsun falan. <gülüyor> Ulan gidip ayık kafayla birilerini bıçaklayacak da alkol alıp evinde bayılsa sısın bari ya. Kesinlikle daha hayırlı olur. Yani evet. Çok, tabi, çok saçma konular ya. Yani, Tabii alkol alıp da gidip kimseyi dövmeyin bu da olabilir, onu da yapamayın. <gülüyor> yani kısaca Aynen. böyle, i̇şte ben bir maruzatım dile getirmek istiyorum evet. bu belgeselle alakalı. Hı hı. Neden abi bu belgeselde... Yani metal tarihi konuşuluyor, heavy metal konuşuluyor. Blues'a kadar başlanıyor konuşma. Evet. Ama bir tane davulcu çıkart da onun da fikrini sor ya. Kendim davulcu olduğum için söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunu o, o o yüzden belirtme dedim mi? Ya hayır, tamamıyla yani izlerken hı. rahatsız oldum. Çıkart bir tane. Hı. Adam gibi. Yani fark etmez. <gülüyor> onu da diyeceksin zaten. <gülüyor> bir tane ona da sor ya. De işte, ne oluyor de bu evet. metalci abi? Bir, bir şeyi ona sor. Evet, Joey ay, Jordison vardı biliyorsun. Konuşmadı. Hiç konuşmadı. Maskesiyle oturdu bir temiz. Adam maskenin içinde nefessiz kaldı. Keberdi ya. İki saat telefon çekti. Sırf Kogitayla konuşuyor. Bu da yanında böyle sıkılmış ay, bir fazilete oturuyor. Bütün film boyunca bir cümle söyledi. O da what I have cümle. Ya Asla umurumuzda abi. olmadı yani çok kötü diyor. Hani ya. bir davulcu çıkarttın ya. O kadar snare ile konuşuyorsunuz. Ulan snare ile Kereking ile da. Dev Dave Lombardo yok konuşuyor. Dave Lombardo niye yok ki? Hiç geçmiyor. Elif hayvan ya. Çok ayıp gerçekten. Davulculara yapılan kınıyoruz bu filme. Hı -hı. Bütün gerçekten. davulcular filmin sayfasına git dislike atarsa. Aynen. Semdan'a Instagram'dan mesaj oldu. <gülüyor> Türk davulculara sesleniyor. Semdan'ın kız arkadaşına yüklenin hatta Instagram'da. Çünkü hep öyle oluyor ya. Geldi futbolcuların kız arkadaşına sen nasıl fena bahçeye gelmedin. <gülüyor> Sen nasıl Galatasaray gelmediğin ne kız arkadaşının hesabına yani, kadar yani şey yapıyordu. Buradan yapıyorum. Türk Davulcular Birliği Başkanı olarak bütün davulcuları örgütlüyorum ben. Evet. Tek kişisin galiba <gülüyor> Örgüt, örgütte. Dernekte. Evet. Harbim çay içiyorum böyle sabahlıdan geldim. Harbim çay içiyorum. Dernek lokalimle var değil mi? Tuttum. Bagetlerle oynuyorum ben. Burası işte dernek lokali? <gülüyor> evet doğru kalsın. Şu an dernek lokalinde <gülüyor> oturuyorsun. Lokalimdeyim. Lokaldeyiz şu <gülüyor> an. Basçılar çok vardı yani açıkçası. Basçılar çok. Demin falan vardı. Olmasın Aynen. Yani. Daha Olursun. ne olacak? Yani kısaca böyle. Biz neden metal grubu olmuyoruz hala? Bunu da ben hala sorguluyorum. Çünkü Türkiye'de dinlenmiyoruz. Evet ya. Çok <gülüyor> Dinlenmeyiz yani. Ya Pentagon mesela bunların hepsi... Bunlar yaşamış mıdır ya? Pentagon, şey. Pentagon Pentagon gubipi olayını yaşamış mıdır sence? Ah, Evli Parklı'da adamlar şimdi çoğu yani. Tamam da o zaman değillerdi ki şimdi hepsi yaşlı başlar. Bu ya arada Evli Parklı olan şey de Mörtlü Kuru da Evli Parklı bir döneminde. Yani he. Grupilerde takılırken. Yani sen? işte. Şey Hı. ya sanmıyorum ya. Bence de bizim bizimkilerde hiç olmamıştık ya. Yani olduğu zaman olmuştur belki. Belki bunlar Avrupa konserlerine falan gidiyor. He. Eskiden ama bu işler daha revaçtaymış ya. Şu arada evet, evet. değil o kadar herhalde. Yani. E Tabii canım şu an... Şu, an, şu an şey abi. Bütün dünyada böyle rock metal grupları bir sahneye çıkmadan önce çay içiyor falan. Öyle bir herhalde. efendilik akımı var. Akım. var. Aynen neden onu anlamıyorum. Tabii efendilik akımı asla Dead Omega'ya falan vurmuyor. <gülüyor> Ondan, meyheme falan vurmuyor <gülüyor> yani. Bazı çukuşlar var hala devam ediyor da. Yani dediğin gibi gerçekten çok şey efendi duyuyorlar yani. Tabii ya içki hiç kimse var Baya böyle sakinliyorlar şeyde meditasyon yapan var. Evet evet. Böyle metalci herif çıkıp Hı. biraz sonra kafa kesmeli şarkı okuyacak. Evet evet. Meditasyon yapıyor. <gülüyor> okuyacak, icra edecek. <gülüyor> yorumlayacak adam. Yorumlayacak. <hatta>. yorumlayacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Cannibal Corpse'dan bir eser geliyor. Tere tere diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> şeyde, peki şeyden de son bir bahsedelim. Ee, Türk metal sercisinin üstüne 30 kilo dalak ciğer doğrayan Metal grubu Witch Trap, ismini de biliyoruz, Witch Trap. Yani üzülüyorum ya. Benim okuduğum kadarıyla haberinde hmm. 4 tane falan kasap tutmuşlar. Çünkü bu adama gitar çalıyor bir yandan, kim doğrayacak o dalak tabii tabii, ciğeri. Kasaplar geliyor abi arkadan, insanların üstüne lak lak diye doğruyorlar. Bu da şey değil mi böyle hmm. kasaplar da? işte, Rıfat kasap falan, tabii, mali tabi, kasapları böyle. Tabii tabii, aynen öyle şuradaki bizim Hüseydi abi. <gülüyor> Geliyor, lak lak lak el alemin üstüne yanlarında böyle beyaz yüzlü adama şarkı söylüyor. Bu da da ciğer doğuluyorlar. <gülüyor> yani böyle bir şey hayali. Modern sanat filmi gibi. Öyle. Evet evet değil mi? Çok acayip değil mi? Şeyde ben olsam yalnız ben seyircilerin arasında dala ciğerini toplarım, evimle gider mis gibi şey yaparız <gülüyor> Ziyafet çekelim. Senin kafana ciğer atılıyorsa zaten sen birçok şey hak ediyorsun bu hayatta yani. <gülüyor> <gülüyor> kafana ciğer atılması için sana konsere gidiyorsan. Evet evet değil mi? Doğru yani. İzgilenmezsin artık ciğer Evet ya yani. yani metal gruplarının da bu arada birçok yaptığı şeyi hak ettiğini. <gülüyor> yani, it kopuk ya bunlar. Evet evet Çok it kopuk ya etti. Yani bir yandan hani ben metal kültürünü falan gerçekten çok destekliyorum. Çok hoşuma e, ben gidiyor. Ben de canım, tabii ki dedim. Ama yani gerçekten bir duydanmesi lazım bazıları. Bazılarında yani kafese kapatılması Şu anki durumlar iyi bence ya. Şu an evet metal tabii, şu dinlemesi... an hepsi çok tatlı şitaşlılar. Ya bu eski şey durumlar da güzel şimdi bu turnelerde yapılan işte çılgınlıklar falan filan da güzel ama bir yerde hakikaten bir menajerin gelip evet, bir dur demesi gerekiyor. gerekiyor aynen öyle bir dur demesi gerekiyor çünkü para akıyor Hı -hı. gençsin her, şeyi her şey elinde yani inanılmaz bu her zaman böyle ya işte futbolcu olunca da 20 yaşında zengin olup karı kıza gidiyorsun yani yine sapıtıyorsun aynen. Ya illa demek ki bir şekilde insan psikolojisini bozuyor bu yani kısaca bunu diyebilirim Biraz ben bozulmazdım bir ihtimalle diyorsun. zengin olsa var Aha, tabii, <gülüyor> <gülüyor> şu an sen yoktu nasıl <gülüyor> Bu şekilde yani. Arkadaşlar. Evet. Bir saat oldu tam bu. Evet. Metal tarihi Bilek Sabat'la başlar, Orpheus'la biter. Bunu unutmayın. <gülüyor> Orpheus bizim grubumuzun ismi. Evet. Ben bas çalıyorum. Gökçe Hanım bateri çalmıyor anladığınız kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> yani Bu kadar kuruldu. <gülüyor> Abi hani Dion'un cinsimi kurulduğu kadar gerçekten kuruldu. bu herife kuruldum ben Dantropol'a. <gülüyor> Heyfin adını asla ezberleyemeyeceğim. <gülüyor> Şu iki <gülüyor> AC ezberleyeyim. Evet. Kadar <gülüyor> en kısa isim. <gülüyor> Hani böyle <gülüyor> antedokumpo falan değil yani bu <gülüyor> Bu şekilde arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer dinliyorsanız i̇şte ve dinleyeceksiniz. şeyden falan buluştum. Spotify'da ikimize ikimiz. Twitch'de, Umarım geliyor yakında. Twitch'de, Twitter'da ikimize ikimiz. Instagram'da da ikimize ikimiz podcast. podcast. Ama evet yani. şu anda hala bir gönderimiz yok. Lütfen bize Instagram... <gülüyor> e nasıl gönderilir. Evet, Instagram guidance yani Instagram'la ilgili bizi gütmek isteyen insanlar varsa onları bekliyoruz. Çünkü biz Instagram'ı seyre bilmiyoruz abi. Evet. Sütten sütten sadece açmayı bildik. Açık bir duruyor ve açmamız da 2 gün fazla <gülüyor> Çünkü bir bir şeyler oldu ve biz anlamadık yani ne olduğunu. Evet saçma sapan. O yüzden çok bunu da o çok seviniriz. Spotify, Apple Podcast'a da ya geldik ya geliyoruz. O işte Tim Cook'la ufak bir şeyimiz var. Evet Tim Cook'la ufak bir, var. bir aynen, atışmamız Mailleştik var. Meyilleştik en son herhalde Hı. o da hallolacak. Aynen kim kime bir, bir milyon dolar verecek bilmiyoruz ama bir, bir birisi verecek yani. Ya da 99 euro lazım. Evet o da olabilir. 99 euro bize atarsanız çok seviniriz. Bir atacak birisi varsa. Böyle yani işler. Tamam o zaman. Sizi çok seviyoruz. Kimi seviyorsun ya? Aa, sizi! Aynen, <gülüyor> ben çok seviyorum. Niye? Yani. <gülüyor> ne dedik sana? Maç olup kadın gibi giyimek. giymek. <gülüyor> <gülüyor> Aa, nasıl bitti program ya? Çok eğlenceli. <gülüyor> aynen. geleceğiz <gülüyor> geleceğimizi hiç tahmin edecek <gülüyor> misin? Evet, tabii, hayır. Yani. Ben bayağı metal konuşacağız falan diye oturdu oturdum. <gülüyor> Oğlum şimdiki metal grupları tatlış işte. Öyle diyoruz. 84 grup. Görüşürüz. Bye bye. İyi grup. 84 kadar yordur. Hakikaten oh, ya. <gülüyor> çok belli.